Vücut iki şeyden bütün bir şeklindir. Birisi ruhani kısmı, ruhani kısmı arşıdır o, semavidir. İkincisi vücut kısmıdır. Vücut kısmının aslı menihidir, topraktır yani. Sonra cenab Allah o menihi kana, kana, kan pıhtısına, sonra parçasına, sonra ana rahminde kudret fırsatıya Allah o tersim eder, şekli insana koyar ve ruhu getirir onun üzerine bindirir. Yani vücudun senin bineğindir. Nah, gireceği emrine kadar. Bu irciği emri iki manası vardır bunun. Birisi ölüm anında irciği var. Bu alemden ayrılmak yani gözlerimizden nihar olmak. Bir de bu alemdeyken, yaşarken dahi Allah'a rızu etmek vardır. İrciği, kulun bana dön diye. İrciği, la rabbiki razıyet, senden razıyım sana dön diyor. Bu hayattayken de, bu hayattayken Allah ile hemhal olurlar. Allah ile cümbüş ederler yani. Doyamaz Allah'ın sohbetine, doyamaz Allah'ın zikrine, doyamaz Allah'a ibadete.